Musta'sim Kutbed-i Sirru'o 85. mektup Muhtaramoğlu Muhammed Masum Kutbed-i Sirru'ya dilmiştir. Tetviriye ala Hıfz-ı Evkaf. Mektubun konusu insanın sahip olmuş olduğu ömür ve vakitlerin yerli yerinde muhafaza etme ve değerlendirmeye teşvik hakkında. Teşvik hakkında. Resulü Eylül S.a.v biraz şerifte duyuyor ki لَا تَجَّلُ قَدَمَا عَبِّنْ يَوْمَ hatta حَدَّى an عَنْ اَرْبَعَ Yarın kıyamette mahşerde insan dört şeyden hesaba çekilmediği müddetçe ayak kayması olmayacaktır. Dört şeyin mutlaka ve mutlaka mutlaka ve mutlaka sorulması söz konusu. Burada istisna, istisna yoktur. Bu dört soruya eğer insan gerektiği şekilde cevap verebiliyorsa tamamdır Allah'ın izniyle. Karnesini aldı, sınıfını geçti. Ama dört tane soruya, e işte üç tane cevap verdi, birisine veremedi veya iki tanesine verdi, ikisine veremedi veya bir tanesine cevap verdi, üçüne veremedi, takıldı bu sefer ayaklar zangır zangır, sağa sola kaymağa başlayacak. An omrihi fî mâ Ahirette gelecek olan hem de günah desterlerinin tartıldığı, terazinin başında olduğumuzda bize tevkih edilecek, yöneltecek birinci soru Ömrüm nerede geçti? Ömrüm nerede geçti? Ömrüm nerede geçti? Cami yolunda mı? Medrese yolunda mı? Peki cehat yolunda mı? Nerede nerede? Nerede nerede dostlar? Olsun ya çok ümit verdik sana. Önce soru zamandan geliyor. Zamandan geliyor. Zamandan geliyor. Hazda var. Ömrün nerede geçti? İkincisi, a wa'an ismihi kim ablahu? Ben de kemik verdik sana. Ee, peki sen bu et ve kemiği nerede yıprattın? Bu eller ve ayaklar ne de Mısır tuttu, hesap ve hesap, gözler, kulaklar, eller, ayaklar, bunların peki hesabı ve kitabı sorulacak icabında. muhasebesi sorulacak. Üç, وَعَنْ عِلْمِه۪ مَا زَعَمِلَد۪ي۪ İlim verdik, hocaysan, tamam kitap verdik, şunu yaptık, bunu yaptık, cemaatsan peki dinledin vesaire, öyle veya böyle. Ama yazılı ama sözlü, eh, ilim sahibi oldun, bu ilmi ne yaptın, bu ilim nereye gitti? Bu bir tohumsa acaba hangi tarlaya bu ilim denen tohum tekildi? Bunun hesabı sorulacak diyor Rasulü Eklem sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından dördüncüsü bu an mâlihi mineyne ve Dördüncü hesafta kitap, maldan soruluyor, paradan soruluyor. Nereden kazandın, ben nereye harcadın? Nereden kazandın, ben nereye harcadın? Bir daha toparlayacak olursak, resul Ekrem buyurdu ki, Dört şeyden mahkeme görülecek. Dört şeyin hesabı kitabı görülecek. Bir, ömrün nerede geçti? Bir hesap zamandan geliyor. Bunlar Cukadan on bize verilmedi. Verildi mutlaka, verilene mutlaka bir hesabı kitabı olacak. Ömrün...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 yavrulayan bir özelliğe sahip, her birisi bir birkaç kitabı yazdıracak kadar e, derin maddeler bunlar. Asıl'ın sultan oğlu Muhammed Masum Kuddisi Sırru'ya, ''Oğlum vaktin ve ömrün değerde ve nedir? Eee vakti nasıl muhafaza edeceksin?''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 Aldanmıştır, aldanmıştır! El-Sihatu vel-garabû Birinci peki değerini bilemedikleri nimet, Sıhhat ne diyor Rasul Eks. Aleyhisselam. Sıhhat bize derlirken bedava verirdi. Bizden peki parafut istemediler, KDV istemediler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendi akıyım-i subhaniyetinden biz de beyz sıhhatler bil el ilm ilman ilm el eddan -il ilm el -il adyan buyuruyor iki türlü ilim vardır diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Önce önce tıp ilmini söylüyor. birincisi tıp ilmi, doktorluk ilmi, ikincisi din ilmi buyuruyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. El ilm ilman, el meddan -il ve ilm el adyan. Bu atomu da salatullah cennete getirilecek? Ama bu nimetin kıymeti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 Mağrurînden eylemesin, aldanmışlardan eylemesin. Her nimetin hakkını, esabını, kitabını verecek şekilde değerlendirmeye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri muvaffak eylesin. Yusuf Karadavi, sallâmehullah, Kısırlı âlimin bir kitabı vardır. Selvattu indel muslim diye, güzeldir. Ahmet-i Abdül Hoca'nın ee, yine kitabı vardır. Kıymet-i indel ulema.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 Değil dükkana girmek gelip de fikrine dahi bakmıyoruz, ne var ne yok bu markette diye. Allah daha bize ne yapsın? resul sağ ol sen daha bize ne yapsın? Ulema daha ne yapsın bize? اَحْوَالُ هَذِي ve وَاَوْضَعُهَا Oğlum Muhammed Nasûm, um, buralardan yani haber soracak olursan, Buradaki haberler buradaki haberler müstevcibetun tun lilhamdi hamdi gerektirecek efendimiz noktada. Elhamdülillah buradaki halimiz, advarımız, tavrımız, gündelik yaşamımız hamdi gerektirecek güzellikte. Ahvalu hadil ududi ve avdahu müstevcibe lilhamdi elmesul min Allahu subhanahu Cenab-ı Celal Hak Celle Hakk'dan istenilen şey, Mevla'dan istediği ve istenilmesi gereken nedir? Selamet Sizin peki sıhhat daiyet olmanızdır. Sıhhat daiyet olmanızdır. Vakit Aynı zamanda din konusunda yalva yapmayan bir araba misali, Ey, tekerleri böyle sağa sola gidip gitme, e, e, gitmek sizi e, bir İslami hayat, istikamet sizlere yaşatır oğlum diyor. Yani bir yerde buranın şergi çok uzun gider. Bak burada, burada selamet hüküm. Peki sıhhatimiz mühim, arkadan da ki vastikamet istikamet diyor. Deminki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifine çıktı. Yani insan şu beden beykirini affedersiniz, bakmalı. Onun sıhhat ve afiyeti için e, dikkat ve özen göstermeli hadis kitaplarından et tıb u n ne dav diye bölüm vardır. Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tıpla alakalı yemek içme, beslenme veya bununki model tıbbın tabiriyle koruyucu hekimlikle alakalı Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok hadis-i vardır. Karpuz üzerine Rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i irak buyuruyor. Karmısak üzerine hadis-i irak buyuruyor. Daha işte diğer bitkiler üzerine bağfusuz Rasûl-i Ekrem sellem, güzel vurgu yapıyor. Sünnetleri efendim cübbe şalvara inhisar ettirdik. Ne bileyim işte böyle bir, birkaç kalem sünnete, sünnete e, ağırlık vermek suretiyle hayatın tümüne, tümü, tümüne hayatımızın tümüne tağlık eden hadislerden bazı, bazılarımızın hiç mi hiç haberi yok. Hiç mi hiç haberi yok. Hiç mi hiç haberi yok. Ulema arkadan müstakil kitaplar yazıyorlar. Nam-ı Zeheb'in hep tıbbün nebevîsi vardır. Nam-ı taberîn öyle. İbni Kayıncavızîn'in tıbbün nebevîsi vardır. Rasûl-i vardır? sallâhu aleyhi ve sellem'in özellikle insan sağlığı açısından peki dikkat edilmesi gereken noktalara temas eden ne kadar da hadis-i şerifleri var. Bunları kim okuyacak İsmail Bunları kim okuyacak Allah'ın ciddi kulları? Onun için ulemadan bazıları Arapça öğrenmek farz-ı ayındır diyor, farz-ı ayındır diyor, farz-ı ayındır diyor. Yani bir kesim Arapçayı öğrensin, bir kesim öğrenmesin. Yoo! Herkes Arapçaya vakıf olacak diyorlar. Usulü fıkıhta bir kaide vardı.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 bunun yanında dini öğrenmek, şubu vesaire, bunlar bize farz olan ibadetler, farz olan peki görevler. Öyleyse, bunların yerine getirilmesi için gerekli olan araç da vasıla farzdır diyorlar. Örneğin misal, namaz kılmak farzdır, namazın yerine getirilmesi için gerekli olan araç, abdest, o da farzdır diyorlar. Selametüküm ve istikametüküm.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 Peki kavuşmak mümkün olursa, ulaşmak mümkün olursa ila Ecmir, Hindistan'da bir şehirdir bu. Ecmir'e peki kavuşmak, Rabbim peki dilerse, aa, oraya gelmek nasip olursa وَحَسَلَةِ النَّجَّاتُ مِنْ هَادِ الْعَقَبَاتِ الشَّدِيدَةِ وَالْحَرِّ الْمُقْرِةِ Çok sıcak var oğlum diyor. Ortalık yanıyor, kavruluyor. Hayatı zorlaştıran bir takım yokuşları var. Çok yani Yaman efendim e, hayata elverişsiz bir takım durumlar var. Diyelim mesela yol emniyeti söz konusu oluyor. eğer belki yağmur yağdı, çamur oldu vesaire. Hindistan'ın çamuru da tutkal gibidir. Yani yapıştı mı? Mutlaka senden bir şey alacak yani. Ya ayakkabı yazacak ya lastiği yazık bir şey alacak.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 Lastiği kalıyordu haberi yok. Acaba ki gidiyor. Baş açık, yalın yalan açık, yalan açık, delikanlı gibi esiyor rüzgar. Deniz sahilinde vesaire falan filan. Yani yaşıyor mu, dünyada mı, hukvada mı, nerede oldu belli olmayacak şekilde öyle dağınık bir halde giderdi. Çamuru çok şey yani. Çileli de meşakkatli. Artık yani hayatı zorlaştıran engellerden diyor kurtuluş müesser olursa, Sıcaklar da yani çok yakıyor, hareket efendim kabiliyetimizi önliyor. Ee, dolayısıyla e, bu e, yokuşlar, bu efendim hayatın çileleri bittiği zaman, Eksubuluküm kitabamı okuyorum oğlum. Ben sana ya da mektup yazarım ben sana ve seni yani arayacağım inşallah o teala. Namrabbani kudde silaonun büyük oğlu Muhammed Said. 11 tane çocuğu vardı, 3 erkek, e, 8 tanesi de e, kız idi. Özellikle Muhammed Said ile e, Muhammed Sadık bir de e, oğlu Muhammed Masuma çok ihtimam göstermiştir. İhtimam Rabbani benim oğullarım, benim mahremi esdarımdır diyor. Kimseye benim söylemediğim bir takım sırları onlara emanet ettim diyor. Bununla birlikte, bunlar benim mahremi esrarım. E, gizli sırdaşlarım olmakla birlikte, birlikte bunlara bile anlatamadığım bazı temel gerçekler var. Onlara bile sürdremadığım bazı hakikatler var. Bana emanet edilmiş olan ilimler var. Ne diyor bu adam, ne diyor bu adam cema? Şimdi ne kadar kolay konuşuyoruz değil mi Allah dostları hakkında vesaire? Adamların makamları o kadar yüksek ki, o kadar yüksek ki, şimdi baba nereden gidiyor, i̇mam Rabbani nereden gidiyor? Onların tekin makamları bu kadar ali olmakla birlikte, i̇mam Rabbani bir takım sırrları bile onlara aktaramıyor. Niye? Daha çok yolları var. Onun için Muhammed Maasûkü Tizdesirrû mektubatında, babamın kitabını okurken diyor, öyle, sellem avus sellem okumayın diyor babamın cümlelerini bir okuyun ama bin kere tekrarlayın diyor. Bir okuyun bin kere düşünün diyor. Ondan sonra göreceksiniz diyor, babam niye ikinci ibinin müceddidi? <Sessizlik> Muhammed Said Kudüs ve Muhammed Sadık babaların yanında yatıyor. Muhammed Masum kudüs ise İmam Rabbani'nin e, kabrine, 200 metre mesafede İmam-ı Raflani 10. yüzyılın müceddidi diyelim. Oğlu ise 11. yüzyılın müceddidi. Yani din ondan soruluyor. Abdülhakimi Seyale Kuti diye bizim Osmanlı medreselerinde kitaplara okunan büyük bir alim var. Bu Abdülhakimi Seyale Kuti Hindistanlıdır. Mamur Adbani'nin Siti şöhretini duyunca kim bu adam diye kalkıyor memleketi Seyaleküt'ten ta Ferhen'de geliyor. Mamur Adbani keşfinde Abdülhakimi Seyaleküt'ünün geldiğini görüyor ve Seyaleküt'ü yakalıyor. Oğluna diyor ki oğlum diyor bir müddet sonra diyor bir alim gelecek diyor. E, bana bir takım soruları sormak için geliyor diyor yolda şu an e, kapıyı açarsın sorduğu sorulara cevap versin. Memrabbani Kutbeserdo dediği gibi oldu. Abdülhakim İsmail Efendi Memrabbani Kutbeserdo kapısına dayandı, kapıyı tıkladı. Ardından İmam Muhammed Ma'sum Kutbeserdo kapıyı açtı. efendim dedi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Buyurun dedi. Dedi ki burada İmam Rabbani Kutbeserdo Ahmed-i Faruk'u tercih etti diye şeyh efendi var, onu göreceğim dedi. Muhammed Ma'sum dedi ki babamdır dedi, buyurun dedi. Ne ihtiyacınız var? Bazı sorularım var dedi, onları soracağım dedi. Buyurun bana sorun dedi. Muhammed Masum daha çocuk yaşta. Abdülhakimi Seyhal-i Kuiti hakikaten güçlü bir adam. Çok güçlü bir ilimde. Hatta İmam-ı Rabbani'nin halifelerinden birisi de odur. Abdülhakimi Seyhal-i Kuiti'yi soracağı o zor, muhlak soruları Muhammed Masum'a soruyor. Muhammed Masum anında tıkır tıkır tıkır hepsine cevap veriyor. Abdülhakimi Seyhal-i Kuiti olduğu yerde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 Efendi Hazretleri bana dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca bunun dedi mektubatını göremedik dedi. Osmanlıcası var da farklısı Ama Afedersin bu fakir farklısını da buldu. Aleyküm bil cem'iyeti, oğlum. Bak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla beraberlik halini muhafaza etmeye bak. Allah Celle Celaluhu'yla belki beraber olma halini devam ettirmeye bak. Aleyküm bir cemiyeti. Cemiyet, senin bildiğim, benim bildiğim cemiyet toplum değil. Patlavuh terminolojisinde cemiyet hali, kalbin cenab Celle Celalü ile beraberlik halidir. Kalbin sürekli peki Mevla ile meşgul olsun. Eğer bir Müslüman diyelim, bir Müslüman uçağa benziyorsa, uçağa benziyorsa uçak piste inmeden önce, hatta yani e, yolda gelirken bile, havada gelirken bile uçağın mutlaka havaalanındaki gözetleme kulesiyle veya işte uçağın, pilotun diyelim mesajlarını dinleyen kuleyle mutlaka temasta olması lazım. Eğer bir uçak diyelim mesela havaalanındaki gözetleme kulesi veya dinleme kulesiyle, eğer irtibatı ve alakası kesilirse uçak kendi ya düştü ya karıştı yani gibi Müslümanın sürekli bir uçak misali merkezde sürekli kontak ve irtibat halinde olmalı. Aleyküm bilcendiyeti. Beşte <gülüyor> <gülüyor> beş tamik kütüse siluruyor ki e Cenab-ı Celle Celalhu benimle beraber olduktan sonra. Ben Rabbimle cemiyet halinde olduktan sonra Rabbim beni cehenneme koysa da ne gam, ne keder, ne yazar diyor. Yeter ki o oh, benimle beraber olsun. Şair de bir beytinde der ki, Rabbim, Rabbim, sen, sen, seni sen dinlenmeyenleri cehenneme koyacağını söylüyorsun. Sen, sen, sana kulluk yapmayanlara cehennemde, eza cefa yapacağını söylüyorsun. Rabbim, Rabbim, cehennemde olsa bana ezit etmek için cehennem sendenle berabersen. o cehennem bana cehennem değildir, cennettir Rabbim. Çünkü sen de oradasın diyor. Allah Celle Celaluhu ile böyle çattır çattır çattır çattır, pazarlık yapıyorlar sanki. O kadar Cenab-ı Hakk'a yakın temasta insanlar. Yoksa dünyanın yani güllü kışı, dünyanın peki stresleri, şubu vesaire, kurtulmanın imkanı yok. Resul-i Eklem sağa ve sellem bir hadisi kudsi Adem, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan aktarıyor. Yedme Adem, Ademoğlu, teferrar li ibadeti emle sadrake. oldu kendini ibadete kaptır, bana kulluğa kaptır.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 Herkesin peki biricik düşüncesi olan ekonomik geçim şartları vesaire. Mevlan neyi nereye bağlıyor? Teferrah li ifadeti, kendini bana kaptır. Ben, benle meşgul oluyor Cenab-ı Celle Celaluhu. Eee, emle-sadrake kalbimi zengin kılayım. Veyesuddufakreke, ekonomik hayatını bir düzene koyayım diyor Cenab-ı Celle Celaluhu. Ve illa Yapmayacak mısın peki, ha? Dinlemeyecek misin peki, ha? Beni değil de peki, benim dışındakileri sen düşünüyorsun değil mi? E ee, hani <gülüyor> muraka ben yok, hani diyelim rabıtan yok, hani diyelim mesela evrad-ı yok, yumuk yumuk senin anlayacağın. E ee, o zaman ne yapacaksın biliyor musun? وَاِلَّا تَفْعَالْ مَلَكْتُ صَدْرَكَ شُولًا Seni var ya seni strese boğacağım diyor Cenab-ı Celle Celaluhu. Senin dertlerin var ya bitmeyecek diyor Cenab-ı Celle <gülüyor> Yok hanımın derdi, yok çoluk çocuğun derdi, yok ekonomik derdi, yok devlet takışman, yok piyasayla dövüşman vesaire. Sana var ya sana gün yüzü göstermeyeceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Olen siz de fakir, fakirliği de peki ben senden kaldırmayacağım diyor. Sürekli akşam sabah para tutkusu, akşam sabah peki ne, ben ne kazanacağım, bilmem ne olacak vesaire, para battı, şu oldu, bu oldu, bilmem ne vesaire. Seni böyle var ya makraya saracağım diyor Allah Celle bu ne yapacağım diyor, hadi bakalım. Cenab-ı Celle Celaluhu muslukları kapatınca, ne oluyor peki? Hayat kurmuştur, ne oldu senin ekonomik tedbirlerin? Hani senin peki devletin bekatı için almış olduğun önlemler vesaire? Balon Babam söndü, Havamızdan geçilmiyor, <Gülüyor> Allah Teala dayılanıyoruz, Allah Celle Celaluhu bi ani mevla imhal eder ama Allah asla ihmal etmez Allah Celle Celle la teşbi ve la bir bakkal hesabı gibi yapıyor işi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bakkaldan beresiye aldığın zaman alt alta yazıyor ee neticede belki işte aybaşı başı geldi mi gideceksin paşa paşa icabında veya tıpış tıpış ödeyeceksin ödeyeceksin Birinci aydaki hesabı kapatmadan, ikinci belki e, aya ait iktidar dedi bir şey alamıyorsun. Bakkal yazıyor, ihmal ed ed ediyor ama, e, imhal ediyor ama, süre veriyor ama, Allah bir şey, bakkal ihmal etmiyor, ihmal etmiyor. Şu hesabı kapat, ondan sonra bir ikinci hesabı açalım diyor. Cenab-ı Hakk'ın da kanuna aynen böyle gidiyor. Nasıl? Allah bu kadar günaha rağmen bize tövbe ederiz. Ee, affedersin düşüncesiyle düşüncesiyle Mevla anında bizi küt vereceği azabı ve eczayı ve cefayı vermiyor yine orada merhametinden kulum belki döner diye Mevla misiniyi balıklarken misineyi, balık misineyi Cenab-ı celle Celle Celaluhu e böyle uzatıyor ki uzatıyor ki kulum uyanır da dönmesinin mümkün olsun diye ben öyle <gülüyor> anlamıyorum bunu Aa, Allah bak Güzel de yapsak, çirkin de yapsak dokunmuyor. Öyleyse yapalım yapabildiğim <gülüyor> vesaire. Ya, ama Allah-u kanununun baş tarafını gördük ama son tarafını göremedik. Allah imhal eder, süre Allah kesinlikle ihmal etmez. İhmal etmez, ihmal etmez. Bu kadar çirkinliğe ra rağmen allah Teala İstanbul'u yıkmıyor.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 Cenab-ı Celle Celaluhu bu mazlum ümmete göstermesin. Hayır. Ama öyle bir hareketimiz var ki, vur Allah'ım bize, vur Allah'ım gözümün üstüne. Nereye istiyorsan oradan beni patakla der gibi, yine Cenab-ı Celle Celle Celaluhu e dayı, dayılanıyoruz. Bunun anlamı yoktur. Şunu konuşmak bile belki birileri rahatsızca diyor. Ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Ne diyorsun ya? Bana anlatsana bu beraber musibetin mantığı ne ya? Suçsuz ceza olur mu ya?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 Gidiyor Allah'ım diye ne kadar yaşları döküldü biliyor musun? O günleri peki mesela bir hatırlayıp da bir ders almak, bundan sonra ee, bir hale beni çekip düzenlemek, bunu düşünen yok. Eee aile boyun eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, eğlen babam e e eğlen. Bunun mantığı yoktu. Gaflet en büyük düşmandır. Gaflet en büyük düşmandır. Gaflet en büyük düşmandır, AIDS mikrobundan. Peki, haps kanserden çok daha tehlikelidir. Tehlikelidir. Aleyküm bil cemiyeti. Oğlum kalbiniz sürekli Cenab-ı Hak Celle ile irtibat halinde olsun. Araya, fasıla koymayın. Rabbim var, tamam mı? Rabbim var. Rabbimle beraberce ölüm de hoş. Ömürde hoş derdi Osmanlı, Rabbinle beraberliğim var, Rabbinle beraberliğim var, Ömürde hoş, ölümde hoş, Şems-i Tebrizi Kuddisesi'nin ruhun gibi, Ve canullah fil madih, bima kanu ener radih. Ve canullah fil madih, bima kanu ener radih. Temel muhti ve mel adih. Melmufti ve meldadi Kudedarem kegandarem Şems-i Tebrizi Nicael olan film Geçmiş zaman dilimlerinde yaşayan Allah'ın dostları var ya Sevgili kulları var ya Onlar ne söylediyse hepsi benim kabulüm onlar nasıl diyor? benim kabulam, semal müfti ve semal kadi, semal müfti ve semal kadi. Ya müfti kim kardeşim ya? Şeybistan kim ya? Büyük adamlar bunlar, dini hammalları bunlar peki. Ya müfti kim? Şeybistan kim? Bu dardemce, kandar benim Rabbim var. ''Benimdeki Mevla ile sana sevdam var.'' diyor. ''Rabbim var.'' Artık diyor gamma, kedere, üzüntüye, asla vakata, yer yooook. İmam-ı Rabbani kattesellâhü sirrahü samadânî bir başka mektubunda Mevla ile beraberliğin zikirle pek en ekstra şekilde elde edileceğini söylüyor. Zikrullah, ki dert esnasında Muttaribullah'ın buyurduğu gibi isim maksut değildir. Maksut ve hedef nedir? Müsemmadır buyuruyor. Benim ismim diyelim icabında bu et ve kemiği gösteriyor ama et ve kemikten öteye, şu et ve arkasındaki diyelim affedersiniz e, öz Bayram Hoca'yı gösterir. Bayram Ali ismi diyelim. Cenab-ı Celle Celaluhu isminden maksut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 Araba, o isim söylendiği zaman Volkswagen Mercedes dendiği zaman peki bu kelime bu isim Murad Dindir ya o ismin peki sinyal çekmiş olduğu gerçek bilmiş araba var ya ha odur mahsutlu Murad olan öbür kelime oldu mu o beraberlik değilsen efendim işte kelimeyle oynayıp duruyorsun vesaire o kelimenin kamufle etmiş olduğu mana var ya işte odur o mahsut odur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 Yani anıyorsa kim kimi ne kadar anıyorsa ee hatırlıyorsa onda ona karşı o kadar muhabbet patlak verir. Evet sen fani bir insanı işte bir sevgiliyi veya çocuk çocuğunu vesaire hatırlıyorsan hatırladığın miktar ne denli fazlaysa onlara karşı muhabbetin o kadar patlak verecektir. Bu bir denklemdir, bu bir denklemdir, bu bir denklemdir. Bu bir denklemdir. Bunu kesinlikle ee, böyle bilip aksine zerre kadar ihtimal vermemek gerekiyor. Grigoriyus Rutsara birinci Aleksandre yazdığı mektupta diyor ki, ey bendim işte de çar, eğer Osmanlı devletini yıkmak istiyorsanız, bu devletin bir daha ayağa kalkmayarak girmeyerek tarihe girmektesini istiyorsanız yapacağınız tek şey var diyor. Bu milleti tekkelerden kurtarın diyor.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 Bu milleti bunlardan koparan otomatikman bu devlet çökecektir. Ve bu devlet böyle çok çöktü. Çökmeyecek, yıkılmayacak. Devlet Aleyhi Osmaniyye, devlet Abbasiye, Abbasiye kıyamete kadar hayatta kalacak olan devlet niye yıkıldı? Niye yıkıldı? Niye yıkıldı? Zayıf sebepler vardır. Sürekli mesela diyelim bir e, savaş ekonomisi yaşadı, ondan sonra. Şu,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 birçok tekkeleri, şeyhlerin kendileri kapattı. İşte Adam konuşuyor, bak cemaat, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile olan ilişkinize dikkat edin, İşte kalbinizi cemniyet hali olsun, işte rabıta, murakabı alice olsun, sar, millet sanki tasavvıza tarikattan bıktı, bıktı, Allah Celle Celaluhu dinini kimseye kaptırmaz ve ezdirmez. Ve sanırsa şey Efendi, yapam. Kendi mürüklerini kendi kovdu. Tekkesine kendisi asma kilidi aslı. Bir tane de şurada yatıyor. O Fatih güzesine giderken o sol tarafta icili bicili bir yeri restore ya, ha orada yatıyor. O adam, o adam kendisi tezkeyi kapat. Bunlar şimdi pazarın sabahında şu tennat saatte konuşuluyor, biz uyuyoruz mesela. O uyumanın var ya hesabı sorulacak. Nasıl? Cenab-ı Celle Celal gönderir biz zalimi, vurdur şu kapıyı bir asma git, oldu bitti. Arkadaşlar o kadar ağla ki, o kadar ağla ki. Sahtekarlığın manası yok. Filistin'in parmazaneden bir gavucu yav vardı. Gavur mu? Tam gavur yani. Moşa dayan diye, İslam resmini milli savunma Bakanı adam ne diyor biliyor musunuz? "Nehan o eliham, la naxsha min al-alam el-islami ve al-alam el-arabi". Biz bugün ne İslam aleminden korkuyoruz, ne efendim Arap aleminden korkmuyor korkuyoruz diyor. Ee, neden korkuyorsunuz? "Inna ma naxsha anta'ulatil kazzawaya". Tekkelerin tekrar devreye girmesi, tarihteki misyonunu ve etmesinden korkuyoruz diyor. Tekrar tekkelere dayalı bir İslami hayatın dedi, gündeme gelmesi, Müslümanların hayatına hakim olmasından korkuyoruz diyor. Bunu Yahudi söylüyor. Yavurluk yapmanın mağarası yok. Hangi tekke diyor? ''Elle defa teferre cemine'' O tekkelerden mezun oldu yetişkin. O Muhtar. Allah gani gani rahmet eylesin. Libya'yı İtalyanlardan kurtar. Ömer Muhtar, Ömer Muhtar, Ömer Muhtar ve Abdülkadir Cezayir, Cezayir'i Fransa'dan kurtar, Atık Kadir Cezayir, Mevlana <gülüyor> Kadir Tavgadi'nin adamıdır ve Abdülkerim'i Fattavi. Ondan sonra Fas ve ondan sonra Tunus o elleri değdi, yine istilacı güçlerden kurtaran adam diyor. Böyle davaya sadık. Dava için gözünü Budak'tan esirgemeyen militan, yani Allah'ın militanı olan kulları yetiştiren tekkelerin ve kurulmasından korkuyoruz, bunu moşe dayan söylüyor. Şimdi bazı efendim yani cehaleti ilminden çok fazla tipler, tipler tasavva tarikata ne gerek var, bilmem ne vesaire, bu işte artık bu iş bitmiştir, başka türlü yantender uyguluyor vesaire bilmem ne vesaire. Çok konuşan, çok konuşan Allah-u Teala yani ee, dertlerine derman ihsan eylesin, Mevla darda kalan o Arap kardeşlerini yardım eylesin. Ama, ama, ama bakın bakın bakın bakın Doğu'ya, nerede kan ağlıyorsa ciddi bir tarikata dayalı, tatavufa dayalı, ehlullah ile iş dayalı bir İslami hareket göremeyeceksin! Cezayir'de Selefilik pastadı belki Selefilik pastadı, kaldı ki oralarda, oralarda tasavvuf tarikat e, ve tasavva tarikatın getirmiş olduğu Allah'la beraberlik hali çok iyiydi. Ama bir Selefilik gibi gereken çıkarttılar vesaire, bak İslam aleminin her tarafı şu an kanı alıyor. <gülüyor> Bazı ülkelerde tasavvuf tarikat yasak bile, giremez bile. Onun için istikbale, bu Allah'tan değil etmekteyle ona göre tekniklerimizi konuşuyoruz o eski kalite, o eski kadro, kalbin sürekli Cenab-ı Aleyhissel'e beraberlik halini sağlayan, o alimler, o şeyhler, o tekkeler, o dergiler devreye girmediği müddetçe kimse rüya görmesin! Kimse rüya görmesin! Kimse rüya görmesin! İnşaatın mühendisliği farklıdır, arabanın mühendisliği farklıdır,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 Tencerele peyeti kaynayansız sonu taşar gibi muhabbet patlak verecek. Yine muhabbet patlak verdi mi arkadan ubudiyet gelecek o da onu kedikleyecek diyor. Öyleyse zikrullah zikrullah ondan sonra artı artı muhabbet artı ubudiyet eşittir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ama İmam-ı Rebbe kayıt koyuyor, hangi zikrullah diyor, ne türlü bir zikir peki Allah'la beraberlik hali insanı peki Cenab-ı Hakk'ın kucağına atar. Seni sevgilim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ne kavuşturur. Diyor ki, zikir de Resul-i Ekrem'in dediği gibi olacak. İşte şimdi maalesef sınıfta kalıyoruz. Ne o? Rasulülem Sallahü Alem buyuruyor ki nevlaya o kadar dikkat ki o kadar zikredin ki millet sizin haliniz anlamıyor diyor ki bu mezun bu adam bu deli bu kafayı diye üzdesinler. Millet sizin hakkınızda böyle söyleyecek noktaya kadar bilince Cenab-ı Hak celleceler dikkeden nevlayla haliniz olsun diyor Rasulülem Sallahü Alem. Şimdiye kadar hangi birimize bu adam işte efendim kafayı sıyırdı, bilmem ne, bundan sonra kendini dağıttı veya bu delidir bu af buyurun manyak, manyak duruşu vesaire. Eee bu noktadaki ısrarımızdan dolayı şimdiye kadar milletten böyle bir tenkit aldık mı? Aldık mı? Aldık mı İsmail'a? E? Gözünün yanıyım senin İsmail'a. E. Devlet efendim Türk standartlar ensisi kurmuş. Peki o kurum ne iş görüyor? İmar edilen malların peki kalite kontrolünü yapıyor. Bir malı yapıyorsun, malı gönderiyorsun, tıpkı tıp, tıp standart esine. Adamlar kontrol edecek. Sana ondan sonra KCA. TSA... TSE -e, damgalı belki mal belgesi veriyor sana. Ne demektir bu? Bu adamın yapmış olduğu çamaşır makinesi, buzdolabı bilmem ne, elektrik süpürgesi TSE damgalı. Allah Celle Celaluhu, la teşri ve la temsil bizden TSE damgalı zikrullah istiyor, beraberlik istiyor. Allah bizden deforme olmuş, ondan sonra son efendim kullanım vakti... Ee,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 Çarşamba'da efendim İsmet Galibullah'ın sergahında işte İsmet Galibullah veyahut da Ali Haydar Efendi'nin müridiyim peki. Tamam derlerdi 10 on gün sonra gel. Devlet buradan rapor istiyordu, rapor istiyordu. Bir de şu şu şundan bir şahıs geldi. Bu adamın ruh sicil dosyasını istiyoruz derdi. Buradaki şey efendi yazardı.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 Senden arab sabun da olur, senden cacık da olur. Devlet böyle çalışıyordu. Bu sistemler böyle ki devlet işi kalınca devlet bitti gitti. Şimdi masonların bir kurumunda bir müessesesinde e, bir görev alacak olsan veya bazı üniversitenin kürsülerine ele geçirdiler. Peki o kürsüde öğretim olacak olsan diyorlar ki git. Lyons Kulübü'ne önce üye ol, Masonların Kulübü'ne üye ol, oradan belge getireceksin bir Mason olduğuna dair. Ardından, ardından, Masonluk için şimdiye kadar yapmış olduğun hizmet dosyasını getir diyorlar. Sen, Masonluk da bir tarikattır. Neden bir tarikat? Pozitifi, Elhamdülillah İmam anlattı. He, iyi hiyası için neler yaptın peki? Bize bir hizmet dosyasını getir. Eğer yaptığın hizmetler yeterli görülürse,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 Namuslar ipotek altına gitti. Ülke, yer yarısı yer ipotek altına gitti. Ülkem, yağmaları yok! Eee, ben hala pazar sefa soracağım bugün denize veya ormanda da Utanmıyormusun, Utanmıyormusun sen? Utanmıyormusun sen? Utanmıyormusun sen? İnsanların kodese tıkıldığı anda, bir anda kalkıyorsun, adama diyorsun, gel eğlentiye gidelim vs. Adamın önce hatis yattığı odanın kilitlerini bir aç, adama bir hürriyet ver ondan sonra Ondan sonra! Ondan sonra! Fıkı kitapları aynen der ki Doğuda bir Müslüman ayağına bir diken batsa Setevay Ketar hâniyede yazar Peki Doğuda bir Müslüman ayağına bir diken batsa Otudaki Müslüman eğer onun acısını hissetmiyorsa Bunun imansız gitmesinden korkulur diyorlar şu an İsrail zindanlarında İsrail piçilerinin peki cinsel tecavüzlerine maruz kalan peki Filistinli kadının ızdırabını hissettin mi? Allah! Ettin mi? Bağdatlı Ebu Hüseyp hafısanede şu an neler oluyor neler peki? He? He? Şimdi buradan gidince yemek yiyeceğiz değil mi? Hangi mantıkla? Bir de burada hor hor, hor uyuyorsun. Bir de, bu, yani bir de bu işin altı tarafı yani. Bu ne? Bu ne? Acarar kudüsünü öbürü ki Leicester amrof severcüler fakat tamam mı? Aydan bu da bu da yapma, bu da bu da yapma. İnsanın canını sıkma. Bak kaynak sürürüm sana. Git acarar oku bir Bak ne söylüyorum? Leicester amrof severcüler fakat. Bak ve tarika sadece bir şeyi ne benim müridim etmesi Ondan sonra işte mürakaţede iki saat kaldı da Yo. Yaaa, tasavvuf ve bu değil. Belil emr-ı cehni cemii-i omûr-i tabi'an li mesudun vâhidin ve tahsil-i idrakin hâsin diyeceğimiyle jâdi-i acarar. İş nedir peki? Bütün teferratı bir noktaya kilitleyip peki mahlukata bastığı zaman Allahça basma mesleğidir diyor. Dünyada tasavvuf ve tarikatı bu kadar ekstra tarif eden kim? Kim? Ha var, gibi şah Şahin var, İmam Erdoğan gibi var ama ne kadar böyle yani kaplayıcı, ne kadar böyle medrese tabiriyle efradına, camiye, ergerine manevi var değil mi? Allahça bakma mesleği, aman Allah'ım. Hayata bakıyorsun, Allahça bakıyorsun. Mevla nasıl baksa, diyelim mesela, ha, yani hoş olurdu, senin bakışın, Cenab-ı bakış oluyor. Dünyanın peki her tarafında şu an, peki yangın var, alev alev peki her taraf cayır cayır yanıyor. İslam'ın kamış parılası yanıyor cayır cayır peki. Ben defa sürüyorum. utanmadan da bir de bunları bilmeden tamir etmiyorsun, kalkıp gidiyorsun değil mi? Ah kardeşim ha! Ah kardeşim ah öldüğü zaman senin cenazeni ben kaldıracağım haberin olsun sana belki yani denişmesi için senin kabudunu ben taşıyacağım biliyor musun sen e ee, herkes mezar başında belki biraz iş görürken çıkıp gittikleri zaman mezarın başında benle sen kalacağım bir de mükerrem kim var orada e ee, sana hesap sormak için geldikleri zaman oraya ben sana orada destek olacağım sen. Çünkü Şu mübarek adamı sözden dinlemeye tamir göstermiyorsun, çekip gidiyorsun, nereye gidiyorsun, gitmene gerek yok. Ateşin bizim eve gelmeye iki evi kaldı, iki ay. Hatta ateş bizim eve geldi, bacak, tavar tutuşuyor, on bin kilometre, on bin kilometreden daha adam kalktı, aha burnumuzun dibine geldi Amerika, ne diyor adam al bay, Bugün diyor, bunların işi bitecek diyor. Ondan sonra, hedef ver İstanbul diyor. Önce, Abdülhamit Han cennet mekanı bize göre, cennet mekanı. Abdülhamid Han'ın sürbesini, efendim yani, yapmakla bir işe başlayacağız diyor. Projem var mı? Ne? Projem var mı? Projem var mı? Varsa, helal olsun sana. Ayağını yakayım, suyunu içeyim. Projem yoksa, kaybol! Ortalıklı adam diyor, gezme! Varlayan, varlayan, canının varlığı, Kur'an'ın varlığı, Muhammed Mustafa'nın varlığı, deliğe girdi, tehlikeye girdi. İnsan anasını satar mı? İnsan anasını satar mı? İnsan anasını satar mı? Dinim benim anamdır adam, anamı bağladılar. Bu laflardan yani geliyor demek isteniyor ama yüreğinizin acısını sancısı çok büyüttü. Tarihin günbiyeli. Hâlâ bir rehavet içerisinde belki böyle mayışlık kaldık böyle, böyle mi ya? Eskiden tarikatlarda bulunan müritler yolda yürürlerken, böyle sallana sallana yürüdükleri zaman onları tarikattan kovarlardır. Git derdi, senden adam olmaz! Derviş dediğin insan yürürken iradesini iyi kullanan, kafasını kullanan, azimli, cezaretli, metanetli ayağını yere basan insanları da ne lan bu derlerde hamile karı gibi yürüyorsun? Tarika yani e, insanların öldüren bir makine, bir mekanizma değil. İnsanların öldüğü yerde, insanları peki öldüren ayağa diken bir sistemdir. Haccağır'a ne söylüyor? Ama bunun peki yani merkezde ne var? Aleyhüm bil cemiyyeti. Oğlum, oğlum, oğlum, oğlum. Kalbinizdeki beraberle sakın, sakın bir helal gelmesin. Aman buna dikkat, aman buna dikkat. Ya ayetlizi amin o, izalikitin fiatı bezbeto, bezbeto ve zikrullah cüretinle alakım tuflup. Kullarım, cici kullarım, savaş ortamına girdiğiniz zaman. Savaştığınız an peki ayetleriniz yere çakın diyor Allah Celle Celaluhu. Gerçeklik, örteklik göstermeyin diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Peki Rabbim tamam, <gülüyor> şivyeli kendimizi yiyen Rabbim ne yapacağız peki? Ee silahını zemeye basalım mı ya Rabbim? dikkatine eğeceğiz icabında. kollarım şu korkaklığı atın baştan. Ardından peki setiğe basmanın sırası değil. Peki o an benden meşgul oluyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. وَذْكُرُ اللّٰهِ كَثِيرًا لَا أَلَّكُمْ تُسْلِحُونَ Allah cehbet Düşmanla karşı karşıya. Onunla beraber olmanı istiyor. Kulam dur şimdi! Silaha gerek var, yap bakayım silahın üzerine hemen benle Fransa geç diyorlar Celle Celaluhu. Benimle irtibata geç bakayım diyor, kalbin benle meşgul olsun diyor. Allah sana cehitede tarikat istiyor senden, Allah cehitede silahlar önce kendisine meşgul olmanı istiyor. Bak Allah ne yapacak Celle Celaluhu ondan sonra. Silahı versip yani gerek bile kalmayacak neredeyse. Allah sana böyle yardımı kaçacak. Bu alt yapıların hepsi darmadağın edildi peki. Şimdi, şimdi tarikat şu tarikat bu versen ne ya? Tarikat bir ciklet mi? Tarikat bir don mı mi peki? İster verecek ister verecek ısrarı. Tarikat ruhu, hayatın suyudur suyu. Hayatın oksijenidir oksijeni, varsa oksijen hayat var, varsa su her yer yemişin Allah'ın izniyle. olay hadise, böyle bakmak gerekir cemaat. Yavuz Sultan Seliman Han rahmeti ve luktan hep doğuya peki, gitti savaş yaptı. Son seferini Avrupa'ya yapıyordu. Çorlu yakınlarında şu sırtında bir çıvan vardı, Şiir Pençi isminde çok azgın bir, zalim bir çıvan. Yavuz Sultan Seliman bayağı rahatsız oldu böyle. Neyse bir hararet, bir sıkma tuttu onu, bir ateşler içerisine düştü. Hasan Can dedi ki, ya Hasan Can, Hasan Can dedi, dedi dedi, ya bu ne iştir dedi, hele bak şuraya ya dedi. Yavuz Sultan Selim Han yani, hakikaten yani tam erkek bir insandı. Şıbanı tuttu, kendi elle patlattı böyle. Ki ya nasıl yaptı buradan oraya falan tuttu, sıktı, patlattı. Dedi ki, baksana şuna dedi, tabii o patlatınca, krop mu kattı, ne olduysa, Şıban azdı gitti. Hasan Can baktı, durum tehlike. Fakat padişahım öleceksin de diyemedi. Çünkü bir devlet başkanı kalkıp küt öleceksin demek bir yerde hakaret ee, ihtiva ettiği için. Dedi ki, Asancan padişahım padişahım padişahım padişahım şu an Cenab-ı Celle Celaluhu ile beraber olma anı da bak, edebe bak. Padişahım şu an Mevla ile sıkı fıkı olma efendim halidir. Cenab-ı Celle Celaluhu ile cenniyet hali anıdır şu an. Demek istedi ki padişahım gideceksin. Dede Sultan Selim dedik ya Hasan, Hasan Can, Hasan Can, ya sen şimdi ne kadar bizi kiminle beraber zannettin dedi. Hatancan, Hatancan, yeten şimdiye kadar bizim kiminle beraber olduğumuzu zannettin ki, bana diyorsun ki Allah'la beraber ol. Benim ondan ayrı, ayrı kaldığım bir anım yok ki, yok ki senin bu ikazına gerek lazım. Çabuk bana dedi, yazın yetiştir dedi. Ve e, okuyan hafız selamun kavlenirrabbirrahim dedi, dede emanet teslim et. Bu topraklar, bu topraklar, bu imanla, belki bu kaliteyle bize miras bırakıldı. Şimdi saat oğlum, orayı ver, orayı ver, orayı ver, burayı var vesaire. Bunları da bilgi hesabı sorulacak. Allah'ın Teala o noktaya gelmeden uyanmaya bizleri muvaffak eyletti. Mevlana şimdilik bu cizesi o. Ee, her gün böyle bir kucak odun toplardı ki kendisine bir rahmet geldiği zaman, Mevla'nın yani hatırlanması, Cenab-ı Celle Cilâliye meşguliyet ee, hali olmadığı zaman, "Baht" <gülüyor> derdi. <gülüyor> unuttum Rabbim'i vesaire. O sopayla senin kendisine girerdi. Kendi kendini devardı. Ben bu şeyi diyor ki, bazen diyor ki, bir kucak odun akşama kadar yetmezdi ikindiye doğru o odunlar bitirdi. Bu sefer ki bir daha uzun toplamaktan da giderdi. Gaflet haline geldiği zaman ellerini bir dualara çarpardı yani. Kendisini böyle otokontrol yapardı. Ki Allah'tan bir an gafil kalmayayım diye. Hüsmet Garibullah Sırsız Bilesi'yi diye de bu zatı met ediyor. süper olan bir insan. Az yeme, az uyuma, az içme, az konuşma noktasında yani manen de misli bulunamayacak kadar harika bir insandı Mevla'nın aşifi. Bu millet, bu insanların nameleriyle büyüdü. Eğer seviyorsan diyor Cenab-ı Celle Celal'e uyuyor, eğer bir aşık maşukuna aşıksa peki ee bu arada bin yıl ömrü olsa, bir yıl ömrü olsa, bir kere uyursa bu adam aşık değil bu haindir. Onun için kendisine böyle bir uyku hali falan geldiği zaman gözüne inceden böyle tuz sürerdi ki gözü da uykuyu dağıtmak için.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 Aleyküm bil cemiyetin. oğlum Cenab-ı Hak Celle Celle beraberlik halim. Cüneydi Bağdadi Kudüs'ü hasta oldu, ziyaretine geldi, selamun aleyküm dediler. Cüneydi Bağdadi Kudüs'ü o an selamı almadı. Gel evde tik tik tik tık, tık, tık, daha nezli bir müddet sonra dedi ki, içeri girdiniz dedi. Beni ziyaret etmek için geldiniz. içeri girdiniz dedi bana selam verdiniz. Ben anında size aleyküm diyemedim dedi. Diyemedim. Niye? Evet. Cenab-ı Celle talim vardı. Yani tesbihimi çekiyordum, ee, ulaşmam gereken bir rakam, bir sayı vardı. Henüz daha oraya gelmemiştim dedi. Ben, ben tesbihime, zikrime, Mevla ile beraberlik halime bir ara verip tesbihim selamınızı alsaydım düşündüm ki o selamı alırken Dertiniz eksik kalacak, eksik kalacak çünkü ölmekten korktum. Ölürsem dersiniz eksik kalacak korkusuyla selamınızı teyretti, ettim. Eee, dert bitti, şimdi selamınızı alıyorum dedi. Ve aleykümünselam dedi. O da emanet kesilmedi. Nereden kesiyorlar? Nereden kesiyorlar? Nereden gidiyorlar? Sultan 1. Ahmet Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan Camisi'ni yaptıran adam. Aziz Mahmud Hüdayi'nin müridiydi. Vasiyetinde diyor ki, ''Cenazemi Şeyh'im Aziz Mahmud Hüdayi kaldırsın.'' dedi. ''O beni yıkasın.'' dedi. Neticede, yirmi 22 yaşında vefat etti. Bir hastalıktan, e, galiba şeker hastalığı. E, Aziz Mahmud Hüdayi girdi, elbiseleri çıkartıyorlar. Ve şeyin, nedir, e, Sultan I. Ahmet'in el altı elbisesi bir yelek çıktı. O da bir kurban derisinden efendim bir yelek yaptırmış ama kurban derisi de böyle ibet gibi değil terbiye edilmemiş böyle. Hani daha da terbiye geliyorlar, güneşte kurduyorlar ya sert oluyor böyle o, fısteki yani. Ondan bir yelek dikirmiş ee, en alta o yelek var ki o yeleğin pek çivileri, o derinin çivileri efendim vücuda batıyor. Meğer şey Sultan birinci ahmet o ee, yeleği o şekilde olan bir deriden yaptırdı ki e, geceleri tarikat dersine oturduğu zaman Cenab-ı Celle Celalü ile beraberlik hali yaşadığı zaman eğer uyku basarsa veya daha sonra yıkılırsa o efenin eee çivili çivili kibile deriden yapılmış olan o yeleğin çivileri vücuda saplansın da sevip terkiye kapsın diye ve tesbih'e, tesbih'e devam etsin diye, diye devletin ana çinentosu, aha bu, aha bu, aha bu. Eskiden dervişle perika terk yaparken böyle cemiyet haline girdikleri zaman şöyle ye şeklinde bir alet vardı. O yani ye ve bu Y'nin çatalının aşağısına uzanan, diyelim işte bir 50 santillik bir e, demir. Onu efendim şuraya dağırdı, yeğenindeki ağzını şuraya sokaldı gırttağına ee, Yeğenin efendim yani dibinden aşağı giden o uzun dönürde yere saplardı Tarikat yaptığı zaman Cenab-ı Hak Celle Celal'e beraber rekadeye kaldığı zaman Tabi e, insan tabi dünya sahibi hali, gözlünün bir şey oluyor bu oluyor Uyku basıyor vesaire, yani uyku basıp da kapağı aşağıya gidecek olduğu zaman gırtaktan sıkıştırır o ağrıfını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 ya şimdi bunlar böyle menkıbe gibi dinleniyor, masal gibi dinleniyor, sen var ya sen, bu hayatı bir yaşa, bir yaşa, hele zaman onun tadını bir içmesin, ondan sonra görüşürüz. Abil Halif Hücduvani Kudüsü'nün bir müridi vardı, Evliya Efendi. Aynı zamanda Abil Halif Hücduvani ile halifesidir bu şahit. Ve şahit sahibi diyor ki, Böyle, hep dururdu böyle. Hiç yani hem de, hem de biz üstte otururdu. Oturduğu yerde böyle saçlar maçlar var, çakıllar makıllar var, halı minder üstü değil istedik. Öyle değil şey, ki Ve bu adam, ve bu adam devamlı murakabede kalırdı. Ay dizlerim ağırdı bilmem ne, sağa sol, vay uzatayım bilmem ne, öyle bir halde yok. Bu iş olacak şey mi bu ya? Bu iş olacak şey mi? Acaba Fahrişler kütlesi bir havuzun içerisinde böyle oturmuş, böyle öyle dinleniyor. Ayakları suyun içerisinde. Şahin Akşıben ben dünyaya diyor, ben dünyaya onu terbiye etmek için gönderirim diyor. Şahin Akşıben bir teveccüh duyurdu. Baktı ki Hacı e, o an murat ev eder. Şahin Akşıben balıklama atıyor suyun içerisine. Ayaklarını öpüyor, müridim ayaklarını öpüyor. Niye? O an dedi kalbin elektrokardiyakasını sanki çekti. Neticede baktı ki kalp Cenab-ı Hak Celle Aleyküm bilcemiyeti. Bak bir kelime. Ama uzun bir destan. Gidiyor da gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Namurabbanin kutlidesi o bir müridini aradı. Nerede ya? Bulun, bulun çağırın gelsin dedi. Aradlar, aradlar, yok. Meğer hacca gitmiş. Namurabbanin dedi ki, Efendim Hazretleri hacca gitmişler. Öyle mi? Namurabbanin durdu bir tevessiz verildi. Ve güldü ondan sonra. Aferin, aferin dedi. Aferin, aferin dedi. Şu an Kabe'yi mağazımanın karşısında bir fakirle meşgul Hindistanlara, Hindistan nereye? Mekke-i Mükerreme nereye? Hadi bakalım şimdi bizi bir çekafa soksunlar. Hadi bakalım şu kalbini çekip fotoğrafını çeksinler. Karı sevgisi, filan para sevgisi, kasa masa sevgisi vs. Bizim kalp Umraniye çöplüğünden daha darbat oldu. Bizim kalp halkının çöplüğünü geçti. Bizim kalp oldu putrağını. Putperest değil mi? Başka boyutu bu. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimdeki putperest olmasın diye 360 sene putu yıktı, 360 sene putu yıktı, putu yıktı. Gazi taraf belki gavurluk noktasında, kafirlik noktasında ee kalbine belki gavurluktan başka bir şey koymadı. Amerikan askeri orada savaşıyor, herkesin cebinde bir tane çıplak kadın fotoğrafı. Sürekli onunla belki trans halinde. Sürekli direkt onun da meşgul oluyor. Hani ya ben Müslümandım? hani ya biz Müslümandık? Resulü Ekrem Sallallahu Vahiner Farid buyurdu. Ben farklıyım diyor Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben farklıyım diyor Resulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok şeyleri kaybettik cemaat. Kaybettiklerimi tekrar bulmayan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sizleri efendim yani muvaffak eylesin. Sen şöyle bir çıta tut. Sen şöyle bir çıta tut. Geri tarikat tercih yapıyorsun değil mi? Kaliteli özmek istiyorum ben, kafana bir tane vuracağım, çekişle veya bıçakla, düşen kanlar Allah yapacak. Şimdi ona bari cemiyetten bunu kast ediyor. bazı Kudret Suru camide, bir, eski bir camide Nevla'yı ediyordu. Allah, Allah, Allah. Eski cami yani, böyle bir omuz yıkılacak. Neticede çatıdan epeyli bir keraset düştü adam kafasına vurdu. Namık bu şehri diyor ki yere düşen kanlara bakın diyor, hepsi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah öyle gidiyor.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 Aleyküm bil cemiyeti ve sarra fil himmeti fil marazinlerle celleşehnü tamam bütün diyor gayretini bütün gayretini, bütün gayretini neticede Cenab-ı Hak Celle Celal'a razı olmuş olduğu şeylere tekstit oğlum oyla yola oğlum bir yerde din şahsiyettir bir yerde din kimliktir din kimliktir din kimliktir, din kimliktir. kimliğin muhafazatı için aha Şurada anlattıklarının belki yerine gelmesi gerekiyor ki ben o kimlikle kendimi ispat edeyim. Aksiyade Müslüman şahsiyeti kaybolur. Papazlar karga hikayesini biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz neyse bilmeyenler duysun. Papaz efendim kilisenin haçına efendim bir garga konuyor ve efendim ee, haçı e, e, kirletiyor. Papaz kafaya koymuş bu gargayı yakalayacağım. Levya her gün peki Haçı Efendim yani tiskiyor hayvan. Nedince de nedince de haçın yanına peynir koyuyor. Peynir koyuyor. O hayvan peği peyniri tuzlu peynir. Peyniri koyuyor. Nedince de supanın cadası bayram mutlaka su içecek. Su yerine de rakı koyuyor peynirin yanına. Hayvan dedi ki, peynir yedikten sonra su arayacak. Ee, rakının raka olduğunu zaten bilmiyor. Su diye onu içe. Hayvan sarhoş olacak ve papaz gargayı yakamayacak. <gülüyor> Dediğini yapıyor. Hakkeden garga geliyor, e, peyniri yiyor. Susuzluktan su aradurma geliyor. Rakı içiyor su niyetine. Hayvan sarhoş oluyor vesaire. Papaz efendim geliyor, gargayı yakalıyor. Gargaya aynen şöyle sildi. Garga, garga, sen kimsin ya? Sen ne sin ya? Hristiyan peki yani desem sen Hristiyansın, Hristiyan peki haça pislemez diyor. Eee Müslümansın desem Müslüman hiç geçmez, Garda, Ulan Garga! Sen kimsin? Yani? Şimdi ben Müslüman'a belki ondan sonra ne oralı ne buralı vesaire şahfiyeti muhafaza etmek esastır. E şu anlattığı kimliği muhafazadır, kimliği muhafazadır. Onun için İnsan, immetini, gayretini Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı istikamette kullanmalı. Adam evlenmiyordu, ecdad, yer Evlenmiyordu, niye? Evlenip de ben karı sevgisiyle meşgul olacağına, çocuk çocukla meşgul olup da Allah yolunda, eğer geri kalacaksam ben lazım değil derdi ya Allah Allah Allah. Ben bu davanın sancağını o sır hadden o sır hale taşıcacan diye derdi Ejder. Ejder! Cenab-ı Hak'ın razı olmuş olduğu iktikamlarda adam zürriyetinden aldı, zürriyetinden, zürriyetinden aldı, zürriyetinden. Şimdi biz nelere düşünüyoruz, değil mi? Eskiden dervişler gündelik tarikat dersini bitirdi mi? Tabii boş vakit oluyor. Bitirdi mi? Nefis beni meşgul etmesin diye, nefs-i amma beni oyalamasın diye adam alır da kazmayı eline gider tekkenin martisinde kuyu kazardı. Kuyu kazardı, nefsini belki yorardı, zora sokardı. Niye? Çünkü kazmayı vuruyor, kürekle sokar çıkar diyor bilmem ne, kendisini meşgulte sokardı ki boşluk kalırsa nefis oradan aklıma, kafama, kalbime başka şeylere sokar, nefse ammari galip gelir diye nefse hiç açık vermezlerdi. Bir şeyle mutlaka onu meşgul edip fitnesine maruz kalmaktan kendilerini kurtarmaya çalışırlardı. Himmeti adamlar burada kullanıyorlar diye ölümlüğüm ciddi bir kitap vardır. Her cildi altı ibaret. ibarettir. Dünya kitabın içerisinde. Ümmeti Muhammed'in Allah kulluk noktasında, Muhammed Mustafa aslı avaselimin davasına, sancaktanlık yapma noktasındaki yüksek performansı neden neden nereden kaynaklanıyor? Onların âli himmet, konusdaki Ali himmetleri, ulubi himmetleri vesaire nedir, ne değildir, onu konuya dinliyor, onu konuya dinliyor, bu kitap Türkiye'ye sekiz tane on tane geliyor, sekiz tane on tane geliyor, İkisini zaten ben getiriyorum, geri kaldı sekiz tane, artık kime giderse vesaire? E nasıl peki aya kalkacağız ki biz?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 Bizim kurulumuz, tembeşeyimiz bir defa bize kusur olarak yeter, yeter. Ekonomik çevreleri diyorlar ki Çin'le Endonezya, Çin'le Endonezya, Çin'le Endonezya ikisi full time 48 saat çalışacak ki Avrupa'nın teknolojide bir saat kalmış olduğu mesafeyi alsın. Bak elin yavrunak çalışıyor görüyor musun? Çin, ha gidiyor neredeyse 2 milyar e, Endonezya gene yani 150, 200 milyon civarında nüfusu var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 Burada iki satır okuduk. İki satır. Ya çok daha az okudum vesaire. Böyle bir dengit yapmayın. Niye biliyor musunuz? İmamıratbani bir mektubunun girişinde diyor ki tarikat Kur'an-ı Kerim okumasını e, öğrenmek isteyen bir çocuğa eli te, te, te, cığım öğretmek gibi anlatılır. Öğretmek gibi anlatılır. Her insanın gözü arı görmüyor. Bazı insanların gözü çapaklı. Bazı insanların gözü çapaklı. Ben sana şu mektubu şurada okutun ben sana. Hatta bir sayfalık bir okurum geçerim. Dinninnn! Orta sağdan bahket atmaya benzemiyor biliyor musun? Baklavalı koyup diyelim mesela unu, değirmen yaparken çok daha yani e, dikkatli icabı icabında o buğdayı una çevirmesi gerekiyor. Patlayıcılık unda kepek kalmayacak, ne bileyim işte bir köpük kalmayacak. Yani un sanki böyle var yok gibi belli belirsiz hale gelecek. Bir daha ölüp ötesi yok. Ekmekte bu kadar hassasiyet yani gösteriyoruz. Ondan sonra eksiklik birinci, beş altıdkilizin bir tane, bir tane dikiş atlaması olmayacak. Bir yerde bir dikiş atlaması olsa tucet, dikiş gider, dünya böyle gider, dünya böyle gider her hele tarikat, her hele tarikastan tarika. bir kimyager ustalığıyla anlatılması gerekiyor. Aleyküm Bilçem İyye. Namurabhanesi tek kelime yazıyor ama, ohooo, üzümün bir tane birim sarçayı var, çöpü var ama üzerinde peki, e var yüz tane, iki yüz tane tanesi, ay dişeğinin bir tane tepsisi var ama üzerinde üç bin tane tane var, değil mi? Değil mi? Değil mi Allah'ın cici kuru?